Yeşil Bülten Hazırlayan ve sunan Utku Zarı 3 Ağustos 2017 Perşembe Günlerden Ağustos'un ilk perşembesi ve ilk yeşil bülteni diyelim saatleri on biri gösteriyor açık radyodasınız doksan dört nokta dokuz ben Utku Zırı, teknik masada Selahattin Çolak tweetleriyle de Seçil Türkkan ee, bu yeşil bülten yayınını sizlere sunacağız birlikte Twitter adresimizden yayındaki gelişmeleri de takip edebilirsiniz bizi dinliyorsanız Twitter'dan belki bunları paylaşabilirsiniz ki Bizi dinlemeyen Twitter kullanıcılarına da belki ulaşabilir sesimiz. Bugün Ankara'yı konuşacağız. İstanbul'da yaşarken ve İstanbul'un sorunlarıyla uğraşırken e, bizler aslında Ankara hep politik, siyasal gündemle e, anılıyor. O yoğun, o ağır gündemin altında hep Ankara. O yüzden e, çevresel ve kentsel suçlar biraz geri planda bile kalabiliyor belki Ankara'yı konuşurken. Biz bugünü Ankara'yı ayıralım dedik. Yaparız böyle şeyler zaman zaman. E, böyle şeyler yaptığımızda da Ankara'dan... Bir ses genelde bize eşlik eder. Kentsel e, sorunlarının Ankara'nın peşinde hiç yılmadan yıllardır uğraşıp duran bir oda ve o odanın e, Ankara Şubesi Başkanı. Mimarlar Odası'ndan bahsediyorum. Telefon hattımızda da Tezcan Karakuşcan'dan var. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Ankara'da son dönemde gündemde olan tartışmaları şöyle bir bir araya getirelim dedik. Bunu neden yaptık? Hı. Bir e, gelişme vesilesiyle bunu yapmış olduk. Bir basının toplantısı yaptınız, bir basın açıklaması yaptınız e, efendim ve bu e, Maltepe Hava Gazı Fabrikası'ndaki 350 ton asbestli malzeme, nin olduğu elektrik santralinin devam eden yıkımına ilişkin endişelerinizi zaten paylaşmış ve Türkiye'de gündeme e, sokmayı da başarmıştınız. Bu kez bir bilir kişi raporuyla bütün endişeleriniz e, aslında ne kadar haklı olduğu gözüklü sanıyorum. Detayları sizden dinleyeceğiz tabi tabii ki. E, ne diyor efendim bilir kişi raporu? Ankara'da e, uzun yıllar atıl kalan ve içinde kanserojen madde asbestin bulunduğu fabrika yıkımı ile ilgili Ankaralıları tehdit eden durum bilirkişi raporuyla da sanıyorum tescillenmiş oldu. Evet. E, Maltepe Hava Gazı Fabrikası 1928 yılında aslında Cumhuriyet döneminin ilk sanayi yapılarından Birisi olarak Almanlar tarafından inşa edildi ve inşaatında da Almanlar, İngilizler ve Türk işçiler birlikte çalıştılar ve uzun yıllarda Ankara'ya aslında hizmet etti. Özellikle gazın Ankara'ya gelmesiyle birlikte bina atıl bir hale geldi. Ama bir taraftan da meslek odalarının, mimardası Ankara Şubesi'nin gündeme getirmesiyle alan tamamen tescillendi. Cumhuriyet döneminin ilk sanayi arkeolojisi örneklerinden olması sebebiyle. Daha sonra 2006 yılında bu tescil kararı kaldırıldı ve orada bu tescile değer olan yapılar yıkılmaya başlandı. Tam o yılda bizim açtığımız bir dava vardı 2006 yılında tescil kararının kaldırılmasına ilişkin. Karşı davamız bizim 2017 yılının 10 Şubat'ında karar verilmiş bize de Mart ayında e, tedbih edildi bu karar. Bunun ben önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu yıkım sürecinin arkasında bir miktar daha önceden bu kararı öğrenen e, Büyükşehir Belediyesi'nin al al acele bu süreci ortaya e, koyup hemen e, yapıyı yıkıp aslında o alana ilişkin yüksek yoğunluklu bir yapılaşma öngördüğü için e, tescillendiğini duymasıyla birlikte e, yıkma sürecine girmesinin bir parçası. 15 Şubat itibariyle biz aslında Ankara Tebip Odası ile birlikte kamuoyunu bir açıklama yaptık. Dedik ki Büyükşehir Belediyesi bu alanda bir ihaleye çıkmış durumdaki ikinci ihale. Birinci ihalede asbest olduğunu farkına varamamış. E, muhtemelen öyle diyelim. İkinci ihalede de 350 ton asbestli malzeme olduğunu. Bu nedenle işte yıkımın yapılması ve bertaraf edilmesi sürecinde bir e, ihale süreci açılmış ve ihalede de e, alınmış ve hızlıca yıkıyor ama Kültür Bakanlığı'nın da bu arada e, şöyle bir uyarısı var. Ey şehir diyor sen burayı yıkma çünkü Mimarlı Odası Ankara Şubesi'nin e, bu alana ilişkin kültür varlığı olduğuna dair davası devam ediyor diyor. Yıkamazsın diyor diye görüş bildiriyor. Tam böyle biz 15 Şubat'ta kamuoyuna açıkladığımızda burada 350 ton asbestli malzeme olduğunu Kültür Bakanlığı'nın burasının yıkılmasını istemediğini, Büyükşehir Belediyesi'nin ihaleye verdiğini ve bu konunun halk sağlığı açısından da çok büyük tehdit oluşturduğunu ve tarihi bir alanın yıkımının ve kullanılan malzeme açısından da asbestin hem tarihsel belleğin yıkımı hem de halk sağlığının tehdit olması anlamına geleceğini Ankara Teknolojisi ile birlikte açıkladık. Biz bunu açıkladıktan hemen 15 gün sonra 25 Şubat'ta Büyükşehir Belediyesi hiçbir önlem almadan binayı kepçelerle yıkmaya başladı. Ve sonrasında bizim gidip bölgedeki işte belgelemelerimizle birlikte bu süreç açığa çıktı. Ve 25 ile 27 Şubat arasında... Hiçbir önlem alınmadan ki asbest çok zehirli bir maddedir, kanserojen maddedir, akciğer kanserine neden olmuş solunmaması gerekiyor ve çok ciddi önlemler alınarak basınçlarla çekilerek odaların her birindeki asbestler bertaraf edilmesi gerekirken alal acele kepçelerle yıkım yapıldı ve bizim uyarılarımızla birlikte bizim uyarılarımızla birlikte işte dışarıya bir branda çekildi ki bunlar da uygun değil yönetmeliğe aykırı bunların hepsi aslında atlet yönetmeliğine aykırı şekilde yapıldı. Bütün bunları biz kamuoyuna taşıdıkça tabii ki o bölgede okullar var, o bölgede üniversiteler var, gar var, spor tesisleri var, yaşayan insanlar var. Çok ciddi bir infial yaşandı çünkü halk sağlığı açısından teşhis edici bir durum. 10 yıl sonra, 15 yıl sonra karşımıza bir kanser vakasıyla her birimiz e, çıkabiliriz. Her birimiz e, kanser soluduk o süreç içerisinde ve Büyükşehir Belediyesi herkesin gözünün içine baka baka bunu gerçekleştirdi. Herhangi bir ölçüm yayınlamadılar. Biz 27 Şubat'ta yüzey ölçümleri aldırdık tabi odasıyla birlikte ve asbestin yüzeye dağıldığını tespit ettik. Bunun üzerine de mahkemeye dava açtık. Bina'nın yıkım sürecini durdurduk. Bu arada da Büyükşehir Belediye Başkanı ve yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduk. Onlar çıktılar bazı kuruluşlarla birlikte işte alanda asbestli bölümün yıkılmadığını söylediler. Ee, işte halkı galyana getirdiğimizi ifade ettiler. Ee, her şeyin mevzuata göre yıkıldığını, e, yapıldığını söylediler ama bunların hiçbirinin doğru olmadığını biz o günde biliyorduk. Bugün de yayınlanan e, şeyle e, bilirkişi raporuyla bu tescillenmiş oldu. Bilirkişi raporu diyor ki e, o alanda... Asbest esmeine uygun bir önlem alınmamış ve yıkılmamıştır. Ee, ona göre bir yıkım yapılmamıştır diyor. Asbestin olduğu alanlarda önce dış duvarların yıkılması, yıkılmaması gerekiyor. Önce asbestin e, işte içerilerde temizlenmesi gerekiyor basınçlı makinelerle birlikte ayrıştırılması gerekiyor, sonra yıkılması gerekiyor ve e, bu duvarların yıkıldığı, ki bunlar zaten görsellerde de belli, Onları tespit ettiklerini söylüyor. Yani asbest yönetmeninin 20 maddesine aykırı işlem yapıldığını, hiçbir önlem alınmadığını ve halk sağlığını tehdit ettiğini e, ve bina içerisinde de e, asbest parçalarının özellikle bazı borular tarafından e, onların yıkılmasıyla birlikte, duvarların yıkılmasıyla birlikte asbestin yüzeye yayıldığında, görüldüğünde tespit ediyor. Bu olay şu ki, yani biz bunu iki kurum olarak duyurduk. Kamuoyu yaratmak için, bunun farkındalığını ortaya koymak, insanların sağlığını korumak için Ankara Tapif Odası ile birlikte bunu kamuoyuna açıkladık. Ve herkesin gözü önünde, yöneticilerin gözü önünde, bakanlıkların gözü önünde Ankara halkı asbest soludu dün. Ee, Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut Dedi ki aslında e, Çernobil gibi bir olay dedi Çernobil'de de dedi işte belli bir süre sonra Bunlar açığa çıkıyor Burada da dedi 5 yıllı 10 yıl sonra açığa Çıkacak dedi şimdi hemen Tespit edilemediği için dedi asbestin vücudu Nasıl e, etkilediği Bu 5 yıllık 10 yıllık e, Süreçten sonra zaman aşımını Göze alarak dedi halkın sağlığını Tehdit ettiler dedi Şimdi böyle yöneticilerle karşı karşıyayız O gün bize işte doğru söylemiyorsunuz deyip önünde açıklamalar yapan meslek insanlarından tutunda o gün işte iş güvenliği uzmanları hiçbir meslek etiğine uymayan tavırlarda yapılan açıklamalarıyla ve halka yalan söylemenin suç olduğu bir ülkede büyükşehir belediye başkanından işte bakanlıklara kadar herkesin burada bir şey yok deyip aslında Millî Güvenliğe referans göstermelerinin hepsine bilin kişi raporumuz bizim ne kadar haklı olduğumuzu ve halkı ne kadar düşündüğümüzü Göstermiş durumda. Tezcan Hanım an... bir şey sorabilir evet. miyim şimdi o olayı olayım Vahameti hani e, dinledikçe daha da belli ki kabarıyor ve inanılmaz akıl almaz bir tarafa doğru gidiyor ben şunu sormak istiyorum şimdi siz bir üzerinde koruma kararı varken bununla ilgili bir mücadele sürerken hukuksuzca bu açıdan yapılan üstüne üstlük bir de halk sağlığını tehdit eden halk sağlığını tehdit ettiği yöneticiler tarafından kabul edilmese de dönüp bilirkişi raporunun onayladığı bir felaketten bahsediyorsunuz aslında evet her açıdan evet, evet. E şimdi bu felaket karşısında efendim şunu da sormak gerekiyor yani Ne, ne yapacaksınız ne yapabilir insanlar Çünkü e, öyle bir çaresizlik Öyle bir eli kolu bağlı kalma hali ki bu bir de e, pe Pek çok açıdan e, Buna karşı nasıl bir e, önlem alacaksınız Bundan sonra ne Şimdi yapacaksınız Öncelikle e, mahkeme kararı Bizim 2006 yılında binanın tarihi alan e, Sürecinin kaldırılmasına ilişkin Açtığımız dava bizim lehimize sonuçlandı Alan bir tescilli kültür varlığı Fakat binanın orada hala yarı yıkık ve karantinaya alınmadan e, duruyor olması işte rüzgarlı havalarda asbestin yayılmasına olanak sağlıyor. Dolayısıyla binanın acilen karantinaya alınması gerekiyor. Şimdi dün de aslında basın toplantısında bu tür sorular soruldu. E, şu an e, yani 5 yıl sonra çıkacak, 10 yıl sonra çıkacak bir kanser vakası ile herkes karşı karşıya. Yani şu an bir akciğer filmi ve grafisi çekilse bu bir çözüm olabilir, takip edilebilir mi denildiğinde de Tabip Odası Başkanı bunun maliyetinin çok yüksek olduğunu çünkü çok büyük bir bölgenin bundan etkilendiğini bunun mümkün olamayacağını ifade etti ama 5 yıl sonra böyle bir olayla vakayla karşılaşıldığında işte tazminat davasının açılabileceği söylendi ve bunların unutulmaması gerektiği söylendi bizim şu andaki çözümümüz aslında binanın hemen karantinaya alınması etrafının kapatılması Sonrasında da o bina zaten şu anda sanayi arkeolojisi olarak tescillendi. Hem bir cumhuriyet döneminin aslında sanayi hamlesinin bellek mekanı hem de bu asbestle ilgili süreçte Türkiye gündemine oturan ve bütün halkın farkındalığını artıran bir aydınlanma mekanına, bir bilinç mekanına dönüştü. Bunu koruyabilecek bir teknolojik müzeme olabilir, bir teknolojik bilimsel araştırma yerleşkesi mi olabilir? Bir taraftan da bunun mücadelesini veriyoruz. Ama belik Kökçek ve bu yöneticilerle ilgili suç duyurularımız devam ediyor bizim. Onlara bütün bu belgeleri sunacağız. Herkes bu bilirkişi raporu üzerinden suç duyurusunda bulunabilir. Çünkü 5 yıl sonra, 10 yıl sonra çocuklarımızın, orada yaşayan insanların hepsinin aslında bu riskle karşı karşıya olduğu ortada suç duyurusunda bulunabilir. Ama ülkede adalet yok şimdi. Bunu da söylerken biraz şey yapıyorum. Hani ne diyeceğimi de bilemiyorum. Yani... E, o günde biz bunları söylerken e, hiç kimse bizi dikkate almadı. Mahkeme heyeti e, konumuzu değerlendirdi. Binanın yıkımına yürütmeyi durdurma verdi. Fakat şu an bunu da söylemek istiyorum. Yürütmeyi durdurma veren ve bu e, şeyi yaptırtan kişi e, e, incelemesini yaptırtan mahkeme başkanı da son STK kararlarıyla mahkeme başkanı değil artık başka bir yere gönderildi. Ee, bunu da en azından ifade etmiş olayım yani burada artık herkesin e, artık sivil itaatsizlik mi kendi hakkını arayacak yeni yol ve yöntemler mi bulması gerekiyor bilmiyorum ama sistem çökmüş yönetimler çökmüş ve e, her şey tek taraflı tek adama bağlanmış yanlışların kapatıldığı e, insanların e, her türlü tehdit aldığında olduğu bir süreçte yeni bir mücadele yönteminin bulunması gerektiğini düşünüyoruz hukuk da yetmiyor çünkü buna. Tezcan Hanım bu söylediklerinize katılmamak mümkün değil bir, bir tarafıyla bir tarafıyla e, şunu aslında net olarak şunu söylüyoruz artık bu yapılan hukuksuz usulsüz işlemle kanser olunacak altyapı hazırlandı buna karşı evet. yapılabilecek çok da bir şey yok ama bu andan itibaren e, bir daha olmaması için değil mi böylesi bir şeyin bir evet. daha da yaşanmaması için bir mücadele sürdürme zamanı diyorsunuz ben eğer doğru anlıyorsam. Evet, evet, evet. Peki Tezcan Hanım biraz devam edelim Ankara gündemiyle. Çünkü bir tarafını unutmadan elimizde tutalım bu söylediklerinizden. Bir tescilli cumhuriyet arkeolojisi e, yapısıydı diyorsunuz e, bu evet. yıkılan fabrika için. E, Ankara'da e, böylesi e, alanlara dair bir müdahale. Söz konusu. Ge geçtiğimiz e, aylarda lojmanların yıkılışına, e, yıkıl yıkılmasına başlandı değil mi? Onlar da sanıyorum önemli mimari örneklerindendi e, evet. Ankara'da. Evet. Atatürk Orman Çiftliği için de verdiğiniz mücadelede oraya yapılan saray için de verdiğiniz mücadeleden hatırlıyoruz. E, Ankara'da özellikle belli ki e, bir e, ideolojik de artık denilebilecek bir mesele sürüyor sanıyorum. Çünkü bu kez de Anıtkabir bir tartışmanın konusu oldu. Yine sizin tarafınızdan gündeme getirildi konu. O konuya dair de dilerseniz dinleyicilerimizi kısaca bilgilendirelim. Evet aslında siz programı açarken söylediniz hani hep biz İstanbul gündemindeyiz ama ara arada Ankara gündemi orası politik bir mekan idari kararların alındığı bir kent demiştiniz Aslında şöyle bir durum var. Yani herkes bulunduğu Kenti sahiplendiği kadar Ankara'da sahiplenmek durumunda. Çünkü Ankara Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti ve aslında devleti temsil eden, hepimizi temsil eden çok önemli bir mekan. Ve bu kentsel planlanması da Cumhuriyet'le birlikte şekillendi ve Cumhuriyet'in o kamusal alanlara bakışı, Kent yönetimleri, işte, e, bilimsel alanlar, kültür alanıyla, meydanlarıyla, kamusal alanlarıyla, parklarıyla aslında e, o saltanatın e, yeryüzü topraklarına sahip olma yaklaşımının arkasına bir kamusal alan bakış açısı e, getirdi. Ve bunun da örneği aslında Ankara oldu. Bütün kurumlarla, e, mekanlarıyla onu temsil eden yapılar, ideolojisini aslında mekana yansıttığı en önemli e, kent, ee, Ankara. Dolayısıyla Ankara e, Cumhuriyet rejimiyle ve onun ideolojisiyle hesaplaşan bir bakış açısının doğrudan hedefi haline geldi. Bugün arka arkaya işte Havagazı fabrikasından Susuz Geci'ne kadar Saraçoğlu Mahallesi'nin boşaltılması, Atatürk Orman Çiftliği'nin talan edilmesi, işte Cumhuriyet kentlerini inşa eden ve Anadolu'ya yeni kentleşme politikaları sunan İller Bankası binasının camiye heba edilip yıkılması, Atatürk'ün Marmara Köşkü'nün e, yıkılması, Gençlik Parkı'nın işte içeriğinin e, gerçekten kiçleştirilmesi, e, sonrasında e, Çankaya ve Ulus e, hattı dediğimiz cumhuriyetin temsil yapılarının bulunduğu aks üzerindeki bütün yapıların tehdit altında olması, e, Danıştay binasının yıkılması, su süzgecinin yıkılması, e, bütün bunları alt alta koyduğumuzda e, Ankara çok ciddi bir tehdit altında. Bu tehdit aslında e, rejimle hesaplaşan bir ideolojinin mekana yansıması ve biz bunu, çok uzun zamandır Atatürk Orman Çiftliği ile birlikte kamuoyunun gündemine taşıdık. Oldu ki kaçak sarayın yapılış sürecinin bir mekan olmadığını aslında rejimle hesaplaşan bir bakış açısının mekansal karşılığı olduğunu işte otoriter bir rejimin binası olduğunu söyledik ve bugün yaşadıklarımız da aslında onun sonuçları. Şimdi bir de olağanüstü hal ile birlikte aslında her yerde bir şey yaşanıyor. Tahribat yaşanıyor ama bu tahribatın en ağrını Ankara yaşıyor çünkü olan işte sürecinden sonra işte o davet süreci ve arkasından ilan edilen olan işte has süreciyle birlikte Ankara'da sistematik bir yıkım süreci başladı. Bu da aslında referandum sürecinde değerlendirdiğinizde bir rejim değişikliğine doğru bir işte vitesspeşe takılmış gidiliyor. Bu rejimin aslında temsil yapıları dediğimiz görünürlüğünü ifade eden mekanlar, cumhuriyetin mekanları yıkılıyor ve yerine aslında Yeni inşa etmeye çalıştıkları otoriter rejimin aslında neoliberal bakış açısıyla işte tam bir ramp ilişkisi içerisinde yürüyen, kimlik olarak da siyasal İslam noktasına kadar götüren bir rejimin mekanlarını görüyoruz. Şimdi parça parça bu yıkımları topluma anlatmaya çalışıyoruz. Fakat bir türlü bunun işte karşımızdaki yandaş medyası karşı duranıydı falan derken, Anıt Kabir aslında bu sürecin çok önemli bir e, bilinç sıçramasına neden olan bir noktası oldu. Alçey mücadelesinden sonra geçen yıl Anıt Kabir'de bir oyun parkı yapıldı. Biliyorsunuz orası anı ve saygı mekanı Mustafa Kemal Atatürk'ün. Evet ikametgah yani sizin orada onun anısına saygı duyacaksınız ve onun size emanet ettiği o alanı e, vefa borcu olarak minnet borcu olarak koruyacaksınız ve bir metre karesine ve bir ağacına bile dokunmayacak ve o özgünlüğünü bozacak herhangi bir adım atmayacaksınız bu tepkiler üzerine mesela oyun parkı kaldırıldı orası çocuk oyun alanı değil dedi sonra e, bir halı saha yapıldı yine askerlerin top oynadığı geceleri bağırış çarşıların yaşandığı ve bölgedeki insanların tepki duyduğu bir süreçte askerin ihtiyacı dediler onu kaldırmadılar en son da Anıtkabir ile ilgili bir imar planı değişikliği süreci yaşandı. Şimdi biz bu bir ideolojik bütünlük içerisinde baktığımız için aslında dünyanın her yerinde tarihsel olarak mimarlar hep böyle mekan ve ideoloji üzerinden bakıyorlar. Onun için de ilk refleksleri hep bizim meslek grubumuz veriyor. İdeoloji ve mekan bütünlüğü içerisinde baktığınızda bütün bu yıkımların arka arkaya süren yıkımların Anıtkabir'e hedef alacağı çok açık ve bariz belli. Biz bunu zaten biliyoruz. Dolayısıyla oradaki en küçük hareketi bu üst ölçekteki büyük fotoğrafı görerek değerlendiriyoruz. Şimdi son imar planı değişikliği ile karşımıza çıkan şey aslında Anıtkabir'in daha önce alanının genişletilmesi ve simgeselliğinin artırılması için kamulaştırılması gereken alandan vazgeçildiği ve kamulaştırma dışı bırakılarak konuta açıldığı. Çünkü Anıtkabir sadece anıt bloktan ibaret değil. Onun etrafı, çevresi, peyzajı, çevresindeki binaların yüksekliği falan oldukça önemli. Çünkü onun anıt saldığını ortaya çıkartacak. Onun içinde bir etkileşim alanı var. E, bunun mesela e, meclis kararıyla bundan vazgeçildiği e, ortaya çıkıyor. Yine askeri alan içerisinde lojmanların bulunduğu bir alanda, küçük bir alanda bir yeşil alan var. Lojmanların tam önünde. Orası da park alanından askeri alana dönüşüyor. Yani orası da bir nevi yapılaşmaya açılacak gibi görünüyor. Şimdi yine muhafız birliğinin görevi, anıt Anıtkabir'i muhafaza etmekle korumak olan muhafız birliğinin görevi orayı korumaktır. Orası bir kışla değildir. Orada bir yapılaşma öngöremezsiniz. Orada meclis kararında yine aşmaks 12.50 emsal 03 3 olan 12 metrekarelik bir yapılaşma öngörülüyor. Sonra bu tartışmalar sürecinde işte 2012 planında olduğu söyleniyor. Bizi hiç ilgilendirmiyor. 2012'de mi var, 2010'da mı var, 2008'de mi var şimdi yeniden gündeme mi getiriliyor? Anıtkabir'in bir metre karesine bile yapılaşma izninin verilmesini doğru bulmuyoruz. O gün verildiyse bugün yanlış. O gün fark etmediyse insanlar ve kamuoyu biz bugün onu gündemine taşıyoruz. Çünkü o gün insanlar bir ideolojik hesaplaşmayı, bir rejimle hesaplaşmayı fark edememiş olabilirler. Bir kent hakkı kavramını o gün bu kadar şey bir şekilde derinden hissetmemiş olabilirler. O gün bir gezi süreci ve bir Atatürk Orman Çiftliği ve kaçak saray sürecindeki kentsel mekana sahip çıkma mücadelesi yaşanmamış olabilir. Şimdi plan dediğimiz şey... Toplumun talepleri, ihtiyaçları ve şekillenişiyle devam eder. Onun için anıt kabirde ne yapılaşmayı istiyoruz biz, ne şeyden vazgeçilmesini istiyoruz, kamulaştırma alanından vazgeçilmesini istiyoruz. Ne de zaten bütün fikirlerini ortaya çıkartan 2023 Nazım İmar Planı'nda Anıtkabir'in 100 bin metrekarelik alanını konuta açmışlar. Zihniyet aslında 2006-2007 yılında çok netmiş. Toplum bu kadar kötü niyetli, örgütlü bir kötü niyetli yaklaşımın karşısında çok iyi niyetli düşünmüş. Hepimiz çok iyi niyetli düşünmüşüz. Tezcan Hanım 2020... burada e, Melih Gökçek Ankara Belediye Başkanı da e, diyor ki hani böyle bir şey yok sadece mevcut durumu e, yasalı hale getirdik gibi bir savunması oldu size karşı. Bu mevcut değil, durumu artık. yasal hale getiremezler. Ne demek mevcut? Yani imar yasal planına hale orada lojmanlar var e, diyor anladığım kadarıyla e, büyükşehir belediye başkanı. O lojmanların işte imar planında yerini gösterdik. Yasallaştırıyoruz biz, diyor. Niçin yasallaştırıyorsunuz? Anıt içerisinde ve onun etkileşim sınırı içerisinde e, uygun olmadığı halde yasal olmadığı bir noktayı neden yasallaştırıyorsunuz? Hı. Üstelik de e, Türkiye Cumhuriyetini temsil eden bir noktadır. Bakın bu. Aslında sistemin çöktüğünün göstergesi ne demek yasallaştırmak planla birlikte yasa dışı olan kabul edilmeyen bir şeyi yasallaştırmak ne demek? Türkiye'de fiili yani, durumu yasal hale getirmek gibi bir süreç işliyor uzunca evet, bir süredir malum. Bu, bu da doğru değil bu da doğru Hı. değil. Nasıl sit alanında Ayşe teyze bir ev yaptığında işte iki yıl hapiste yapıyor evini yıkıyor bütün geçici yapısını yıkıyor. Bütün bunlar herkes için eşit işlemek durumunda. Yani eğer anıt kabirin görüntüsünü, anıtsallığını yıkacak, ortadan kaldıracak herhangi bir yapılaşma süreci ise yıkılacak o zaman bu kadar açık. Neden bunu yasallaştırıyorsunuz? Burada toplum diyor ki anıt kabir'e dokunma diyor. Benim kutsalıma dokunma. Oraya bir yapı, bir inşa, bir şey yapılmışsa da bunu yasallaştırma. Çocuk farkını kaldır, halı sahiği kaldır. O alanı genişlet, anıt sallığını öne çıkart. Peyzaj düzenlemesi bile ona göre yapılmıştır. Bakın o anıt bile o, e, kapatacak bir peyzaj, bir ağaç yüksekliği göremezsiniz. Şimdi bunu, bütün bunları bu e, Cumhuriyet rejimiyle hesaplaşan ve onun mekansallığını yıkarak aslında kendi e, otoriter rejimlerinin mekanlarını inşa etmeyen bir bakış açısıyla bütünleştirdiğinizde, uzun erimli 2023 Nazım mimar planıyla bütünleştirdiğinizde, bütün bu yıkımların son noktasının anıt kabir olacağı çok açık ve belli. O zaman burada bütün toplumun duyarlı olması gerekiyor. Yani İller Bankası'nın yıkılması, Saraçoğlu Mahallesi'nin boşaltılması, su süzgecinin yıkılması süreci anıt kabirin yıkılma sürecinden birer tuğla taşı çekmektir. Bu bilinçle hareket etmesi gerekiyor. Ve o zaman da biz yeni bir hukuk inşa sürecini var olan planı ya da plansızlığı bizi hiç ilgilendirmiyor. Anıtkabir'in yeniden o kendi anıtsallığına ulaşabilecek, çevresiyle bütünlüğünü daha genişletebilecek bir yaklaşımını, Anıtkabir'de bir adalet arayışına dönüştürmek gerekiyor. Hani Evet. Tezcan Hanım, belli ki biz Ankara'yı daha sık konuşmalıyız. Süremizin sonuna geldik çünkü. Evet. Ama e, siz de bugün çok güzel ifade ettiniz bu durumu e, belli ki İstanbul'da da olsak İstanbul'da değil tüm Türkiye için yayın yapan bir radyo açık radyo ama e, Ankara konusunda en azından biz Yeşil Bülten'de biraz daha sık değinmeliyiz. Ben bu günden e, en azından bu dersi çıkardım. Çok teşekkür ediyoruz efendim ben teşekkür ederim iyi yayınlar kolaylıklar çok sağ olun değerli dinleyenler süremizi aşmak üzereyiz Tezcan Karakuşcan'dan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Ankara'da yapılan kentsel yıkım bir rejimle hesaplaşma haline dönüştü diyor böyle bir risk altında diyor Anıtkabir'de böylesi bir tehlikenin altında diyor şimdi yeni bir gelişmeyi de paylaşayım CHP Milletvekili Tunca Özkan paylaşmış Taksim Gezi Parkı'nda ağaçlar kesildiğine ilişkin fotoğraflar ve diyor ki Gezi Parkı'ndaki Ağaç katliamı toplumun sinir uçlarıyla oynamak niye bu ağaçlar sizi neden rahatsız ediyor demiş sosyal medyadan Tuncay Özkan Gezi Parkı'nda kesilmiş en azından o fotoğraflarda 3-4 tane ağaç görülüyor bunu da aktarmış olalım çünkü hemen Gezi Parkı'nın yanı başındaki Atatürk Kültür merkezinde yine Ankara'daki duruma dair konuştuğumuza benzer bir halde diyelim haftaya görüşürüz.